Bismillah ar rahim Inna alhamda lillah nehamaduhu, nasta'inuhu, nasta'inuhu, nasta'gifiruhu Ve na'udhu billahi min širura, min foslana, min seyyata a'malina Men yahdihillahu, fela mudullah, vemen yudlil, fela hadiyalah Wa shhedu un la ilaha illa Allah, vahdahu, la shreika lah Wa shhedu unna muhammedan abduhu, wa rasuluhu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 يُسْلُحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ لَذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فَازًا عَظِيمًا أما بعد فأستغل هديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتفاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد Değerli kardeşlerim bu hafta 44. konu 94. dersimizi inşallah göreceğiz. Geçen haftadan geçen haftadan devam eden konumuz var. Bed şey bedir diyorum. Uhud Savaşı'ndan sonra Yahudilerin E, hiyaneti ve onların sürülmesi. Yani beni nadir, nadir oğullarından bahsetmiştik. Onların e, kurdukları komplolar, desiseler, tuzaklar hiç bitmiyordu. Bedir Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz e, beni Kaynuka oğullarına yani Yahudilerin bir aşiretidir, bir koludur. Onlara aleyhisselatü vesselam Ee, bir savaş yapıyor ihanetleri neticesinde ve onları bel taraf ediyor. Uhud savaşından sonra da özellikle bi'r-ü yani şehit edilen biliyorsunuz şehit edilen kurralardan sonra hem on kişilik bir grubun tebliğ heyetinin dini öğretmek için giren kimselerin şehit edilmesi, başlarında Asım İbni Sabıt var dedi. Onların radıyallahu anh ve diğer Maune, yani Maune kuyusunun civarında şehit edilen e, 70 kişilik kurra, hafız, sahabelerden sonra bu Yahudiler, nadir oğulları desizlerine, komplolarına ara vermeden devam ediyor Bunlar için aleyhissalatü vesselam bir karar veriyor ee, ki kendisine de zaten geçen hafta anlattığım üzere ne yapıyorlar? Bir komplo, bir su-kas girişiminde bulunuyor Bunun üzerine, bunun üzerine onlara karşı e, bir mücadele başlatıyor. Onların bulunduğu mekana Nadiroğullarının mevkisine, yurduna gidiyor ve savaşı ilan ediyor. Bunlardan bahsetmiştik. Bu savaşla ilgili ve Nadir oğullarının adiliği, zelilliği, ne kadar rüsvay oldukları, ne hale düştüklerini anlatan başlı başına bir sure var. Hangisi o? Haşir suresi. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Konunun devamı olmak üzere. İbn-i Hişam rahmetullahın haber verdiğine göre bu savaş Nadir oğullarıyla yapılan Yahudilerin bu kolu bu boyu aşiretiyle yapılan savaş Hicri 4. yıl Rabi'ül evvel ayında gerçekleşiyor ve yaklaşık takriben 6 gece falan devam ediyor Aleyhisselatü Vesselam on, onları kuşatıyor. Hani kalelerine geliyor ve kuşatıyor. Onlardan bahsetmiştik. Şimdi bu sureye Haşr suretine giriyoruz. Allah Azze ve Celle az önce ifade ettiğim gibi bunların rezilliğini, rusvaylığını bunların tard edilip yani kovulmasını sürülmesini tek tek tek anlatıyor ve bu arada daha birçok şeylerden bahsediyor. Buyuruyor Allah Azze ve Celle سَبْحَلِ اللّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Göklerdeki ve yerdeki şeyler Allah'a tesbih edenler. O çok aziz yani güçlüdür. Hikmet sahibidir. Göklerdeki ve yerdeki şeylerin tesbihi Ebni Cerir'in haber verdiğine göre Allah Azze ve Celle'ye salat etmeleri Onun için e, senada bulunmaları ve secde etmeleri Buna işaret eden daha birçok açık ayetler var. Çok şeyin tesbihi ise bir hadiste Subhanallahü ve bihamdihi diye gelmişti Yani her şeyin tesbihi en azından, en basitinden hadiste geldiği üzere ki bu hadisi Şeyh Albanu rahimahullah silsirat-i sahihata sahih, sahih lehmiştir. Subhanallah ve bihamdihi şeklinde. Allah'u Yani her şey kendi hali, lisanı ile Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyor. Evet. Yusebbihu lehum men fissemavati vel bu. Buna benzer çok ifadeler var. Buradaki gelen ifade ise sebbahelillahi ma fissemavati Yani göklerdeki ve yerdeki şeyler Allah'a tesbih eder. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Huvvellezî ahrecel lezine keferu min ehlil kitabı min diyarihim li evvelil haşr. <gülüyor> İlk haşir için. Burada kastedilen diyor. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum anemde haber verdiğine göre toplanma yeri, dirilişten sonraki toplanma yeri kast ediliyor. Ehli ehl kitaptan. Yani nadir olanları kastediliyor. Nadir olanlardan kafir kimseleri memleketlerinden ilk toplanma yerine haşreden çı çıkartan o Allah Azze ve Celledir. Ma dan entum Sizler o zamanki ümmetlere hitap ediyor. Sizler onların çıkmayacağını zannediyordunuz. Onlar kalelerinden inmeyecek, çıkmayacak. Böyle düşünüyordunuz. Ve zannu annahum maniatuhum husunuhum min Allah. Ve onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını, Allah'ın emrinden, yani dolayısıyla müminlerden koruyacağını zannetmişlerdi. Allah ise onlara hiç hesap etmedikleri, böyle kavrayamadıkları, anlayamadıkları bir yerden geldi. Ve onların kalplerine korku salıyor. Allah Azze ve Celle müminlere yardım etti mi? kafirlerin kalplerine göğüslerinin içerisine korku atıyor. Onlar da ellerine, ayaklarına dolaşıyor, kendiliğinden teslim oluyorlar ve veya def olup gidiyorlar. Bu sünnetullah. Allah azze ve celle kafirlere karşı müminlere yardımı etti mi, onların kalplerine korku salıyor. Müşriklerin kalplerine korku attığı gibi Bedir'de ve başka yerlerde. Yukhribuna buyu tenbih dinu ve'l-mu'minina. Onlar Yani bu nadir oğulları kendi evlerini kendi elleriyle harap ediyorlar. Yıkıyorlar. Biraz sonra söyleyeceğiz. Çünkü Allah'a onlara sürgün e, olmak üzere yani yurtlarından memleketlerinden çıkmak üzere izin verince evlerinde ne varsa develere yüklüyorlar. Hatta kapıların kirişlerini tavanlardaki hurma direklerini vesaire alabildiklerini alıyorlar. Yani kendi evlerinin kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle. Ve, ve ey dil müminine, müminlerin elle, elleriyle yıkıyorlar. Fe'atebiru. Ya ulil ebsar. Ey akıl sahipleri, ibret alın, ders alın. Ve levla en ketaballahu aleyhimu Eğer Allah onlara sürgünü yazmasaydı, memleketlerinden çıkartılıp edilmeyi yazmasaydı la adlebehun fid dünya dünya da onlara azap ederdi elbette azap ederdi ve fil ahirete azabun nar onlar için ahirette ise ateş azabı vardır lalike bi annem şakullahu ve rasule bunun sebebi onların Allah'a ve rasulüne karşı çıkmaları allah Teala bu e, onların yaşadığı bu zelilli, alçaklığın sebebini de zikrediyor وَمَنْ يُشَاقِّ اللّٰهَا فَيْنَ اللّٰهَا شَد۪يدُ الْاِقَابِ Her kim Allah'a karşı çıkarsa, yani düşmanlık ederse, muhakkak Allah cezası çok çetin olan, şedid olan. مَا قَطَاتٌ مِنْ ل۪ينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُسُولِهَا فَبِذِ اللّٰهِ Sizin hurma ağaçlarından, o zaman hurmaları kesiyorlar. Geçen hafta da anlatmıştım. Ee, nadir oğulları kaleden inmeyince, kaleden müminlere ok atmaya başlayınca aleyhissalatü vesselam hurma ağaçtan kesilmesini ve yakılmasını emrediyor. Onlar da ne diyorlar? Sesleniyor, bağırıyorlar oradan. Hani sen yeryüzünde ey Muhammed fesadı engelliyordun, böyle şeyler yapmıyordun, böyle şeyler yapanlar ayıplıyordun, ne oldu da niye kesiyorsun diye yine şeytani bir hileye başvuruyorlar. Ama Allah Azze ne beyan ediyor, ne buyuruyor? Hurmadan kestiğiniz, hurma ağaçlarını kesmeniz, yahut da onu gövdesi üzere bırakmanız, kesmeyi terk etmeniz, tebi iznillah, Allah'ın izni bilet. Ve li yuhziyel fasıqin. Ve fasıqların, yani yoldan çıkmış, sapmış kimseleri, yani nadir nadiroğullarını rüsvay etmek, rezil etmek içindir, diyor. Ve ma afeallahu ala rasulihim fe ma evcehtim aleyhim min khaylim vela rikab. Allah'ın rasulüne, onlardan Onların bıraktığı mallardan verdiği fey, yani ganimet. Ama fey diye ayrıca isimlendiriliyor. Çünkü fey demek, fey olarak e, ele alınan, daha doğrusu ele geçirilen malla e, hükmü biraz farklıdır. Ganimetlerinki farklıdır. Fey malları genelde savaşmaksızın e, bir çatışmaya, vuruşmaya girmeden düşmanlardan elde edilen mallara denilir. Diyor ki ayet-i kerimede e, onlardan Allah'ın Resulü Allah'ın Resulü'ne Allah'ın verdiği şey ki siz o mallar üzerine ne bir at koşturdunuz ne, ne de herhangi bir binit. Yani siz onlarla savaşmadınız, cihat etmek sizin. Allah azze ve celle onu verdi. Velakinnallaha yusallitu rusulehu alemen yesha. Lakin Allah rasullerini rasullerini peygamberlerini dilediği kimse üzerine musallat eder yani üstün getirir manasında. Allah her şeye kadirdir. min ahli'l-kura. Şimdi açıklıyor o elde edilen mallar nereye harcanacak? Kimler için? Bu şehir ahalisinden fey olarak, nimet olarak elde edilen mallar Allah'ın dır. Resulünündür. Yakın akrabaların, yetimlerin, miskinlerin ve yolda kalmış kimselere aittir. Niçin keyla yekune dulatun beyne'l-agniya? Sizin aranızda, zenginler, zenginler arasında bu malların dolaşıp durmaması için. Yani bu mallar hep zenginlerin arasında elinde dolaşmasın, o hak sahiplerine gitsin diye. Rumaa taakumur rasul fehuzuhu ve onu alın nereden yasakladıysa ondan da sakının vettakullaha Allah şedidul Allah'tan sakının muhakkak Allah iqab yani cezası çok şiddet olan bu ayet-i kerime son tarafını mealci mutazili zihniyetli insanlar sadece resulun verdiği şey yani burada anlatılmak istenen Ganimet mallar içindir. O zamana mahsustur diyorlar. Dolayısıyla Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis bahsettiği zaman onu almamıza gerek yok demek istiyorlar. Haşa ve kella. Oysa ki Kur'an'ın bir ayetinin bir hususta inmesi diğer konulara şamil olmasına, diğer konular içinde geçerli olmasına asla mani değildir. Bu bir usuldür. Ve alimlerimiz, ehli sünnet alimleri وما اتاكم الرسول فخذوه Resul size neyi verdiyse onu alın diyor. Yani hak adına, Allah'tan getirdiği din adına, gerek ayetlerden, gerek kendisinin ortaya koyduğu sünnetten ne varsa onu alın. Neyden yasakladıysa ondan da sakının. Evet. Bu nasıl olacak? O da hadiste geldiği üzere. İşte emrettiğim şeyleri gücünüz nispetinde yapın. Hadiste böyle diyor. Emrettiğiniz şeyleri gücünüz nispetinde yapın. Ama yasakladıklarımdan sakının diyor. Çok açık yani elhamdülillah. Evet. Allah Azze ve Celle işte bu ayet-i kerimelerde böyle tek tek açıklıyor. Şimdi o e, Yahudiler Nadr oğulları Zühriye'nin haber verdiğine göre <gülüyor> aleyhissalatü vesselam ile birlikte sulh yani barış yaptıkları vakit <gülüyor> hiçbir şey bırakmadılar. Hatta bir tahta parçası dahi onu dahi yanlarına aldılar diyor. Tabi evlerini harap ederek e, parçalayarak o yıkarak Ayet-i kerimenin birinde fa يَعُولِ الْاَبْسَارِ Bu ayet-i kerime. Ey akıl sahipleri ibret alın. Şimdi diyor ki müellif başka tefsirlere de baktım. Onlar da aşağı yukarı aynı şeye işaret ediyorlar. Bu ifade İslam'da kıyasın meşruluğuna kıyasın meşru olduğuna doğru olduğuna bir delildir. Tıpkı şeriatta eee böyle hüküm çıkararak istinbat diyor deniliyor buna. Hüküm çıkarma delillerinden bir delil olduğu gibi bu da kıyasın delilidir diyor. Yani mana, ayetkerimen manası kendinizi ve mallarınızı kıyas edin. Ve ey akıl sahipleri. Aldatma, tuzak, ihanet ehli olan Yahudiler gibi eğer onları taklit ederseniz Onları taklit ederseniz körü körüne o zaman onların başına inen şeyler, başına gelen şeyler sizin başınıza da gelir. Ey akıl sahipleri ibret alın diyor. Evet. Bir kısım insanlar kıyası inkar ediyorlar. kıyas yok diye. Tabi geçmişte ya, bazı alimler de böyle söylemiştir. Mesela İbni Hazm gibi. Ama buna itibar edilmez. Bu şans bir görüştür. en sünnet vel cemaat alimleri hep kıyasın olduğuna, hatta edille-i şerriye, şerri delillerden e, olduğuna kesin hüküm vermişlerdir ve bunun delilleri çok fazladır. İşte onun delillerinden biri de bu. Evet. Ayette dedi ya eğer Allah onlara sürgünü yazmasaydı dünyada azap edilirdi. Dünyada azap diyor, Ebni Cerir et-Taderi Rahimehullah onların öldürülmesi ve sürgün edilmeli. Eğer öldürülmeleri ve şey esir alınmalarıdır diyor. Yani onlar sürgün edildiler. Dolayısıyla esir alınmaktan ve birebir öldürülmekten kurtuldular. Ama ahirette ise ahirette ayet-i kerimenin devamında olduğu gibi onlar için ateş azabı vardı. Bunlar ayet kerimesinde olduğu gibi. Şimdi bunlardan kardeşlerim bunlardan sürgüne gidenlerden ileri gelen birkaç kişi yani liderlerinden mesela e, Hayy İbni Ahtab ve Selam İbni Ebil Hakik adında e, bu ileri gelenler Hayber'e geliyorlar. Hayber'de konaklıyorlar. İleride zaten Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber'e karşı da bir muhasarası var. Allah nasip ederse oraya geldiğimizde e, onu da anlatacağız. Bunlar orada konaklıyorlar. Orada kalıyorlar. Diğerleri de Şam. İşte ayetin işaret ettiği Şam bölgesine hatta Şam'ın e, Ezra'at Ezra'at adında bir e, şehri veya bir köyü var. O bölgeye yerleşiyorlar. Evet. İbni İshak haber verdiğine göre az önce de ifade ettiğimiz gibi mallarını Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bırakıyorlar. Aleyhissalatü vesselam özellikle bu malları kendisi alıyor. Çünkü ayette de ifade edildiğine göre Allah'ın Resulü'nün diyor, diyor ya, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam istediği yere onları harcıyor. Ve muhacirlerin ilklerini onlarını muhacir olan kimselere tek tek tek, tek taksim ediyor. Hep muhacirlere veriyor. Ensardan kimseye vermiyor. Sadece iki kişi hariç onların da çok fakru zaruret içerisinde olduğu, sıkıntı çektiği haber verilince onlara da Sehb ibn Huneyf adında bir sahabi ve Ebu Ducane. Bundan bahsetmiştik. Çok kahraman bir sahabidir bu. Bu ikisine taksim ediliyor. Evet. Diğerleri genellikle muacirlere veriliyor. Bu Beni Nadır'dan bu e, o dönemde sürgün esnasında o aşamalarda yani iki kişi Müslüman oluyor. Onlardan biri Yaminu bin Umayir ve Ebu Sade bin Vehb adında iki adam Müslüman oluyorlar ve mallarının başında kalıyorlar, mallarını koruyorlar. Ama diğerleri gidiyor. Size daha önce ara ara zaman zaman zikretmiştim. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bu hadis Sahitir Muharide geliyor. Yahudilerden 10 kişi iman etse diyor, on kişi hepsi iman eder diyor. Allah'u Yok. O kadar az ki ya. O kadar az. İki kişi iman ediyor sadece. Nadir oğullarından. Onlar da malın başında kalıyor. Evet. Okuduğumuz ayetlerde sizin hurmayı kesmeniz veya gövdesi üzere bırakmanız. Yani kesmemeniz. Hep Allah'ın izninedir. Diyor ayet-i kerimede. Yahudiler de hani kınıyorlar. Bunun hakkında mucahit Ebni Abbas Rah, radiyallahu anh'ın talebesidir bu. Tefsirinde diyor ki muhacirlerin bazısı bazılarını birbirlerini bu hurma kesmekten e, yasaklıyorlar ve engel oluyorlardı. Diyorlardı ki bunlar müca muhacirlerin şeysi, Müslümanların daha doğrusu ganimetleridir diyorlardı. Ama Kur'an-ı Kerim o hurmaların kesilmesi veya kesilmeyip bırakılması hususunda ve bir günahın olmadığına dair ayet-i kerime'yi bildirmiştir diyor. İnnemâ kat'uhu ve terkuhu bi'idnihi yani hurmaların kesilmesi ve bırakılması ancak Allah'ın izni nedir diye Allah Azze ve Celle açıklamıştır demek istiyor. Evet. Tirmizi'de gelen bir başka rivayette, Süneli Nese'yi de rivayet etmiş, Ebni Abbas'tan geliyor. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerime'yi indirdiği zaman Yani hurma kesmeniz, hurma ağaçlarını kesmeniz o savaş maksadıyla. Yahut da e, gövdeleri üzere, kökleri üzere onları bırakmanız, terk etmeniz fasıkları e, Allah Azze ve rezil etmesi. Yani muna, bu şeyleri, nadroğullarını isyan eden, yoldan çıkan kimseleri rezil etmesi içindir diyor. E, burada diyor ki İbn-i Abbas radiyallahu anh Onlar kalelerinden inmeleri istenildiği zaman e, hurma ağaçlarını kesmekle emrolundular. Ve bu onların içlerini göğüslerindeki şey yani kalplerini etkiledi. Dediler ki bu emrolunan kimseler yani sahabeler yani. O savaşta e, hurmayı ağaçlarını kesmekle emrolunan kimseler sahabeler. Ve bir kısmını kestiler, bir kısmını bıraktılar. Ve dediler ki sahabeler, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soralım. Bizim bunları kesmekte bize bir ücret, yani bir sevap veyahut da kesmeme hususunda bize bir günah var mıdır? deyince Allah Azze ve Celle işte bu ayet-i kerime indirdi. Sizin kesmenizde, bırakmanızda ancak Allah'ın izni dedir, dedi diyor. Dolayısıyla burada açıklıyor. Yani bir maslahattan dolayı, bir faydadan dolayı, savaş hali olduğu zaman böyle şeyler yapılabilir. Buna cevaz vermiş oluyor. Evet. Buhari'de gelen bir hadiste ee, Nadir oğullarının malları Allah'ın Resulü üzere müminlerin hiçbir at koşturmadan yani bir çarpışmaya, bir mücadeleye girmeksizin Allah'ın fey olarak Resulüne verdiği şeydir. Ve Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'a mahsustur. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam sünneti gereği onu ehline, ailesine bir kısmını intihak etmiştir. Geriye kalan kısmını da silah ve atlar için yani Allah yolunda hazırlık için onları kullanmıştır. Bu arada gelen hadiste anlatılıyor. Bundan sonra Allah Azze ve Celle muhacir ve ensarın azmini onların düşkünlüğünü sena ederek ulaşmıştır. Onların halinden bahsediyor Haşr suresinde. Ve onların kıyamete kadar adlarının anılacağı, yüceltileceği, sena edileceği ne kadar değerli olduklarından bahsediyor. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle min ve ve ve Allah ve İşte bu mallar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aldı ya bir kısmını. Bir kısmı da muhacirlere dağıttı ya şimdi anlatıyor. Kimler içinmiş? Memleketlerinden ve mallarından çıkartılan muhacirlerin fakirleri içindir bu mallar. Onlar Allah'tan Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Allah'a ve Resulüne yardım ederler. Ula'kehumu <gülüyor> sadiğun. Onlar sadık olan kimselerin ta kendileridir. Vellezine tebeveuddara vel imane. Yurda yerleşen, yani Medine'ye yerleşeni kastediliyor burada. Medine'ye yerleşik durumda olanlar ve imanı da kalplerinde yerleştirenler yani ensarlar, şimdi ensara geçti, onları övmeye başladı. Min qablihim önceden yuhibbune men hacere ileyhim ve la yecidune fî sudurihim haceten. Onlar kendilerine hicret eden kimseleri, muhacirleri severler. Ensar olabilmek kolay bir iş değil. Çok zor. Ama olunduğu zaman, ensar, yardımcılar olunduğu zaman Allah Azze ve Celle sena ediyor. Ensarlıkta, muhacirlikte, kıyamete kadar vaki. Boşuna anlatılmıyor burada. Allah hakkıyla ensar olmayı nasip etsin. Allah Allah. Muhacirlere <gülüyor> karşı. Evet. Kendilerine gelen, hicret eden kimseleri seveler. Ve ve la ecidune fii sudurih macetim min mevuti ve itirune Ve onlar o muhacirlere verilen şeylerden dolayı kalplerinde herhangi bir istek hissetmezler, bir ihtiyaç hissetmezler. Ve e, kendileri fakru, zaruret içerisinde, sıkıntı içerisinde itiya sahibi olsalar dahi onları kendi nefislerine tercih ederler diyor. Allahu allah وَمَن يُقَشِّعُ الشُّحَّ نَفْسَهُ فَوْلَاكُمْ وَالْمُفْتَحُ حَرَّ كِمْ نَفْسِهِ الْجِمْرِيْلِيَّنْ كُرُونَ سَا إِشْتُ أُنَا كُورْتُلُشَا إِرَن كِمْسَلَرِن تَا كِندِيلَرِ وَلَدِ نَجَاو مِن بَادِيهِم بُندَان سُورَا جَلَن كِمْسَلَر دَر كِي يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ أَي رَبِّنِز بİZİ وَ إِيمَانْدَا BİZİ GEÇEN KARDEŞLERİMİZİ BAŞLA وَرَأَتَجَال فِي Ey Rabbimiz! Ey Rabbimiz! Kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma! Vallahi bu kinlerin hepsi ahirette cennet ehli arasından sökülp alınacak. Allah Azze ve Celle öyle söz. Ama asıl bu kini şu dünyada kendi aramızdan, kardeşlerimizin arasından çekip atmak lazım. Allah bize bu hususta yardım etsin. Amin! inneke raufurrahim muhakkak ki o çok şefkatli ve rahmet sahibidir evet bu hususte kardeşlerim bir hadis var onu anlatacağım buhari ve müslümde rivayet ediliyor Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan bir adam aleyhissalatü vesselama geliyor Ali vesselam da eşlerine haber gönderiyor yani bu adam misafir etme durumunu var mı, yiyecek bir şeyler var mı diyor. Onlar da subhanallah sudan başka bir şey yok diyor. Aleyhisselatü vesselam kim bunu misafir eder? Bu adamı kim diyor yanına alır, misafir eder deyince ensarlı bir kimse en Sara bak işte ensar bu ensar. Ensarlı bir kimse diyor ki ben diyor. Ve hemen eşine gidiyor Diyor ki Allah'ın Resulünün misafirine bak bak. Allah'ın Resulünün misafirine ikram et diyor eşine. Eşi ona diyor ki çünkü çocukların yiyeceğinden başka bir şey yok diyor. Hiçbir şey yok evimizde. Diyor ki adam yiyeceği yemeği hazırla ve kandili de ışığı dayak çocukları da uyut diyor. Sonra kadın aynı şekilde yemeği hazırlıyor, ışıkları yakıyor, çocukları da uyutuyor. Bir şekilde uyutuyor, avutarak uyutuyor. Sonra kalkıyor, böyle kandili tamir eder gibi, böyle düzeltir gibi oynuyor, söndürüveriyor. Sonra adam, adama yemeği hazırladılar ya, onun yanına oturuyor ev sahibi adam. Hava karanlık sanki ona yiyor gibi gösteriyor kendini. Beraber yiyor gibi. Yani utanmasın, çekinmesin de rahat yesin diye. Allah'a okumak. Hiçbir şey yemiyorlar. İkisi de sabaha kadar aç aç olarak sabah yiyorlar. La ilahe illallah. Ama misafiri o misafiri Allah'ın, Resulü'nün misafirini doyuruyorlar işte öyle. Ne kendileri, ne çocukları hiçbir şey yemediği başka hiçbir yiyecekleri olmadığı halde doyuruyorlar. Hangimiz yapabiliyoruz bunu ya? Allah'ım bize basire etme. Evlerimiz yiyecekle kakılı vallahi yiyecekle kakılı. Dolu yani. Oradan bir şey eksilecek diye titriyoruz adeta korkuyoruz. Halimiz bu. Allah bize yardım etsin. Tabii şunu istisna ediyorum. Vallahi Allah'ın Allah istisna ettiği, koruduğu bunlardan hali aynen bu sahabeler gibi, burada anlatılan sahabeler gibi fedakar olan insanlar var. Allah bizleri onların arasına katsın. Öyle insanlar olacaktır ama çok nadir. Böyle insanlar olacak. Bu din, bu gibi insanlarla geliyor işte bugüne. Böyle fedakar, böyle değerli çoluğunu, çocuğunu, eşini, her şeyini feda etmiş. Allah'ın Resulü'nün misafirine diyor ya. Bir de çaktırmadan Yani adam utanmasın, çekinmesin diye işini söndürüyor, kendilerini yer gibi yapıyorlar. Şu misafir perliğe bak. Şu itaate bak. Allahu akbar. İnsan kendinden geçiyor yani. Kendi halimize baktığımız zaman, çok büyük bir nimet üzereyiz. Çok büyük bir ihsan üzereyiz. Şükrü eda etmeyi Allah nasip etsin. Amin. Allah bizlere bağışlasın. Amin. Sonra kardeşlerim bunlar sabahlayınca bakın bak sabahlayınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah sizlere güldü ve gecenizde bu gecenizde güldü ve bundan dolayı hayret etti, taaccüp etti diyor. Ve şu ayet-i kerimeyi indirdi. Ve yu'thiruna ala enfusih velevkane bihime kısasa. Onlar kendileri eğer ihtiyaç sahibi zaruret fakru zaruret içerisinde olsalar dahi kendi nefislerine onları muhacirleri yani misafirleri tercih ederler. Bu ayet-i kerime indirilir. Ve men yuqa şuhha nefsihi fe ulâken muflihun, Her kim nefsinin cimrilinden kurulursa işte onlar Kurtuluşa ermiş olanların ta kendilerini. Bu olay üzerine bu ayet iniyor işte. Bu hadis Buhari'de ve diğer hadis kitaplarında sahih tırkayıtlı. Yani ayetin indiği yere bakın. Ayetin indiği kimselere bakın ve fedakallıklarına bakın. Allah bizlere öyle bir basiret, öyle bir fedakallık nasip etsin. Yeri geldiği zaman. Hiç çekinmeden şöyle, korkmadan Allah için vermeyi nasip etsin. Sura Allah Azze ve Celle münafıkların halinde devam ediyor sure. Onların iç durumlarını açıyor. Ne kadar ayıpları varsa onları döküyor. Onların tuzaklarından, aldatmalarından, yalanlarından bahsediyor ve şöyle buyuruyor. Diyor ki Elem tera ilellezine nafegu yekulune dihbanihmin lezine keferu min ehlil kitab Görmedin mi? Münafıklardan olan kimseleri görmedin mi? Onlar Kitabe ehli kimselerden kafir olan kâfir olan kardeşlerine derler ki: "Le'in ukhrujtum." Yani ey Nadir oğulları, münafıklar, Abdullah ibni Selul ve benzeri e, münafıklar bu Yahudilere diyorlar ki: "Eğer siz memleketinizden çıkarılırsanız, le'in ukhrujtum. Le'in ukhrujan la mu'akun. Biz de sizinle beraber çıkarız. Ve lâ nuti'u fîkum ahaden ebeden." Ve sizin hakkınızda da kimseye itaat etmeyin. Yani kimseye uymayız. Aman ha kimsenin dinlemeyiz. Merak etmeyin. demek istiyor. Ve soran Eğer sizinle savaşılırsa biz de elbette sizin size yardım ederiz diyor. Vallahu yeşedu Allah şahit. onlar yalancıdır diyor. Allah şahit. onlar yalancıdır. Bu münafıklar yalancıdır. Leynukhrucu layahrucun Eğer o Yahudiler çıksla çıkarlarsa çıkarılırlarsa me neket omnahla čiih mazda. Vej koutilililjajen sur runhu. Er o jahudile arkalarını arkalarını da samoava šete samo nahlar on nara jardam med mest, Oaj na saruhhum lejuvolju na let bara filmlajum saun. Err on jardam etseller arhalarni duel. Ararhalarni döneb kačaallar, sorada on nara jardam dinmez. Le enm šet u rahbetam ti min Allah. Elbette sizler. Onların göğüsleri içerisinde yani bu Yahudilerin içlerinde göğüslerinde, kalplerinde Allah'tan daha siz korkunsunuz. Yani Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Subhanallah. Belki ben namgamul layfahun. Neden böyle? Bu onların fık edemeyen, anlayamayan, kavrayamayan yani Allah azze ve celle'nin ukubetini, cezasını, onun vereceği cezayı kavrayamadıkları için. Allah'ın hakkını hakkıyla bilemedikleri için, kadrinin kıymetini. La yukatilunekum cemiyan illa fih Kur'an muhassinatin evmi varai cudur. Sizinle topluca savaşmazlar. Ancak korunmuş şehirler içerisinde yahut da duvarların arkasından savaşırlar. Bugün de öyle değil mi? Bu ayet-i kerimeyi sık sık dile getiririm ben. Bugün de Yahudiler ancak tahkim edilmiş dualar. Ondan sonra bugün Onların duaları, kaleleri büyük büyük zırhlı araçlar. Onların içerisinden çıkamazlar. İstikna edin onları geç. Yani en sağlam yerden, geriden, beriden, korunaklı oldukları halde atarlar. Geçmişte ataları yaptığı gibi. Atalarının kalelerden ok attığı gibi hiçbir şey yapamadıklar. Bu kadar korkak bir kavim bunlar ya. Ve erkebi ennehum besum beynehum şedib Onların aralarındaki bes yani kendi aralarındaki çatışma, savaş ise daha şiddetlidir. Sen onları toplu bir arada zannedersin. Birbirlerine yani bağlı zannedersin. Kalpleri paramparçadır. Burada kastedilen tefsirlerde geldiği üzere yani münafıklarla Yahudiler bir halde onlar birbirleriyle ittifak halinde tamamen kalpleri bir, fikirleri bir, zikirleri bir zannedersin ama kalpleri paramparçadır diyor. Yine zikret. Bu onların akletmeyen, hiç düşünmeyen kavim olmalarından kaynaklanıyor. Bunların misali kendilerinden önce geçen yakinen geçen kimseler gibidir. Burada iki şey zikrediliyor tefsirde. Birisi yani Bedir'de kendilerinden önce Bedir'de müşriklerin başına geçen, başına gelen kimseler gibi. Ki onların başına bir musibet gelmişti. Allah Azze ve Celle müminlerin eliyle onları e, helak etmişti. Veya bir başka ifadeyle de diyor, beni Kaynuka'nın başına gelenden, kendi şeylerinden, dinlerinden, Yahudi onlarda, onlar da ne olmuştu Bedir'den sonra? yine rezil ve rusvay olmuşlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a boyun eğmek zorunda kalmışlardı. İşte diyor ki bu nadiroğullar hakkında kemetelillezine min kablihim garibe yakinen daha önce geçen kimseler gibi önceden zâkû ve dâle emrihim ve lehum adâbun elîn İşte bunlar da işlerinin vebalini, sorumluluğunu yani bu sorumluluğunun akıbetini tattılar. Onlar için can yakıcı bir azap vardı. Veya kim gibi kebentali şeytani idgar el insa kufr idgar el insa kufr Ya ta şeytan gibi insana inkar et küfret dediği vakit felamma kefera insan da inkar eder şeytanın vahyine uyar Allah'ı inkar eder kitabını Rasuri eden resulü inkar eder Karını veriyorum neka Ondan sonra şeytan der ki ben seni veririm ben senden uzağım der. İnne akhafullah Rabban alemin. Ben Allah Allah'tan alimlerin Rabbinden korkuyorum de. Hep böyle şeytan yüzüstü bırakır. Her zaman şeytan dostlarını yüzüstü bırakır. Özellikle sıkıştıkları zaman. Fe kana Bu ikisinin akıbeti de burada kastedilen diyor. İkisiyle kastedilen Şeytan ve inkar eden kimse yahut beni nadır Yahudileri ve onlara yardım eden münafıklardan olan kimseler içerisinde devamlı kalacakları, ölümsüz olarak kalacakları ateştir. Onların akıbeti budur. O da ceza İşte bu zalimlerin karşılığı yani cezasıdır. Burada bu Açıkladığı üzere Allah Azze ve Celle diyor, Resulüne bunların durumlarını tek tek tek açıklıyor. Oralara tekrar e, girmeyelim. Zaten ayet-i kerimeler açık. Evet. Bu ayetlerde geldiği gibi ehli batının bir şey daha zikredeyim burada da ehli batılın sıfatı, özellikleri bu kardeşlerim. Onlar Kendi maslahatları, menfaatleri, dünya malı, kendi çıkarları, dünya çıkarları olduğu zaman hepsi bir araya geliyor. Öyle değil mi? Bugün seyretmiyor muyuz? O kadar açık ki. Yani Suriye'de veya Irak'ta ne kadar kafir, zalim insan varsa hepsinin bir, orada alacağı pay ve nasip var, bir menfaat var, hepsi bir arada. Hepsi de birbirleriyle ittifak halindeler. Sadece Müslümanlara, gerçek Müslümanlara ne yapıyorlar? Onlara karşı savaş açıyorlar. Oradaki e, zalim, Müslüman gözüken harici kimseleri, IŞİD ve benzeri kimseleri kastetmiyorum. Mazlum, gerçekten Müslüman olan kimseleri, gerçekten hak ehli olan kimseleri kastediyorum. E, zulüm altında olan kimseleri kastediyorum. Onlara karşı hep bir arada durdular ama menfaatler çakıştığı zaman burada anlatmak istediği bu ayet-i kerime'nin de içeride bu yani onların menfaatleri birbirine test düştüğü zaman hemen birbirinden ayrıldı herkes bir nasip almaya pay almaya çalışır öyle küfür tek millet boşuna denmiyor küfür tek millet özellikle savaşta Müslümanlara karşı tep bir millet haçlı seferleri öyle değil mi o kadar yani zihinleri, inançları farklı olduğu halde, ortodoks, protestan ondan sonra katolik gibi birbirleriyle düşman, katletircesine birbirlerine öldürürcesine savaştıkları halde Müslümanlara karşı tarih boyunca hep bir arada savaşmışlar. Ama kendi aralarındaki kavgaları ise diyor. Bu bizi aldatmama, aldatmaması gerek. Yani Müslümanlara karşı topyekun olmaları Bizi kesinlikle aldatmaması lazım. Allah Azze ve Celle bizlere ve müminlere güç kuvvet versin. Bizi aziz kılsın kardeşlerim. Evet. Sonra Allah Azze ve Celle hitabı, bu surede hitabı müminlere çeviriyor. Neden? Bu ortaya çıkan meseleden, olaylardan sonra iyice bir ders alsınlar ve Allah'ın inatçı kimseleri, Allah'ın emirlerine karşı direnen kimselere yazdığı demmarı yani yıkımı, helakın akıbetinin ne olduğuna baksınlar ve Allah'ın önünde boyun etsinler, ona isyandan sakınsınlar diye hitabı müminlere çeviriyor. Diyor ki: "Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve nefsinin yarın ne hazırladığına baksın." iman edenler, Allah'tan kork yani Allah'tan sakının. Ve her bir nefis, herkes yani herkes yarın ne hazırladığına baksın. Yarın için, ahiret için ne hazırladığına baksın. Bir bakabilsek ahiret için ne gönderdik önden diye o zaman tutuşmaya başlayacak. İnsan biraz hasta olduğu zaman biraz başına iş geldiği zaman, ölüm buru, ölümle burun buruna geldiği zaman biraz daha fazla düşünüyor ama dünya nimetleri üzerinde sağlık sıhhat afiyet olduğu zaman unutuyor. Onun için hadis-i şerifselam ölüm mü çok hatırlayın. Ağızların tadını bozan ölümü hatırlayın. Hatırlamazsak, hatırlamazsak başı boşluk oluyor. O zaman Allah azze ve celle'nin bize verdiği nimetin kadrenin kıymetini bilemiyorum. Başlıyoruz isyana, şeytana adımlarına uymaya. Allah bizi bundan korusun. Allah'tan sakının. Allah yapmış olduğunuz şeylerden haberdadır. Sakın ola. Sakın ola unutanlar gibi olmayın. Allah da onlara kendi nefislerini unutturur. Kendilerini unutturur. Eğer bir insan Allah'a zikri unutursa, Allah da ona kendisini unutturur. Yani alacağı nasibi payı unutturur. Allah'ın unutturduğu, kendi nefsini unutturduğu kimse ise vay haline subhanallah. Onun için diyor Allah Azze ve Celle. İman edenler ancak kalpleri, kalpleri Allah'a zikri de mutmain olur. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'a zikirle mutmain olur. Allah'ı çokça hatırlamak, zikretmek. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şeyleri yerine getirmek ve Allah'ı unutmamak gerekiyor. Orada hemon onlar fasık yani yoldan çıkmış asi olmuş kimseler. Allah'ın kendilerini unutturduğu kimseler ve Allah'ı unutan kimseler. La yasbiy ashabun nar vasabul cennet. yani cennet cenneti elde eden kimselerle cehennemi elde eden kimseler, ateşin sahibi kimseler bir değildir. Asabul cennet humul faiz faizun. Cennet sahibi cenneti elde eden kimseler Onlar kurtuluşa eren kimselerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik. Şimdi Allahu Teala misal veriyor orada. Allah'a olan haşyetten yani korkudan değil. Haşyet haşyet korkusu bilerek korkmak demektir. Yani Allah'ın burada şu, şöyle anlayabiliriz. Allah'ın ne yapabileceğini, nasıl ceza vereceğini, ne kadar büyük olduğunu bilerek korkmaya haşret denir. Havf ise bir de bir sürü korku var yani Arapçada kerim olarak. Bir de havf vardır. Havf ise bilemezsin yani e, akıbetinin ne olacağını nasıl bir başına iş geleceğini bilmezsin burada da kalkın. Haşyet kelimesi ise burada özellikle kullanılıyor. Allah'a olan haşyetten. Yani Allah'ın ne yapacağını, ne kadar güçlü, kahhar olduğunu bilerek korkuyor dağlar. Evet. Boyun eğerek haşi'an, mutasabdi'an paramparça. Boyun eğmiş Allah korkusunda boyun eğmiş görürsün. Ve tilkelem tanı nadir ibu halin nazi. Bu misalleri biz insanlara veriyoruz diyor. İnsanlara, başkasına değil. La Allah'ım yetefekkerun. Umulur ki düşünürler diyor. Allah böyle misalleri. Kur'an'ın misalleri var. Misallerle ilgili bir ders yapmıştık hatırlarsanız yıllar önce. Gerçekten çok önemli. Misaller hakkında Kur'an'ın emsali, misalleri hakkında müstakil kitaplar vardı Orada birçok şeyler anlatılıyor ve birçok benzetmeler yapılıyor. Allah Azze ve Celle hakkıyla anlamayı nasip etsin. Evet. Şimdi Katade, tefsircilerden Katade'nin söylediğine göre tefsir ederken diyor ki Allah Azze ve Celle bu sağır, konuşamayan dağların özrünü, mazeretini kabul ediyor. Ama Allah Azze ve Celle şakî olan, bedbaht olan, kafir olan, isyankar Ademoğlu'nun mazeretini kabul etmiyor. Çünkü ona bildirdikten sonra, tebliğ ettikten sonra, rasullerini gönderdikten sonra mazeret kabul edilmiyor. Evet. Yani bu dilsiz sağır hem de o kadar katı, o kadar sert ki, taşları biliyorsunuz dağları biliyorsunuz. Bu kadar sert ve e, katı olmasına rağmen Allah korkusundan bunlar paramparça oluyorsa, insanoğluna ne oluyor da diyor, Ne neden anlamıyor? Hiç Allah korkusundan dolayı yan tarafı bedeni parçalanan kimse var mı? Allah'ın korkusundan dolayı. Ama dağlar işte bu korkudan parçalanıyor. Diyor. Allah korkusundan yuvarlanan taşlar var. Ve haddimin haşyetillah diye bakara suresinde Allah'ın korkusundan yu, yuvarlanıp inen taşlar var. Bütün katılığına setliğine rağmen. İşte burada misal veriliyor. Ey insan, yani bırak bu katılığı bırak bu sertliği ve Allah Azze ve Celle'nin zikrine onun emrine kalbin yumuşasın demek yani. Allah kalplerin yumuşasın değerli Allah kardeşlerim. Sonra Allah Azze ve Celle bitiriyorum inşallah. Bu surenin bitiminde kendisini tanıtıyor. İsimlerini en güzel isimlerini biliyorsunuz surenin sonu Tek tek tek o kadar çok isim sayıyor ki. Orada her bir E, isimde sıfatta bir özelliği var Allahu u Teala'nın. Yani kendisinin ne kadar ceberrut, zorla yaptıran güç, kuvvet sahibi olduğu, övgüye layık olduğu, senaya layık olduğunun tek tek anlatıyor. Yani dağların, göklerin, yerlerin e, korkuyla anladıklarını korkudan Böyle idrak ettikleri şey insanların da idrak etmesi için. Ki o Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Hu la O Allah ki ondan başka ilah yok. Gayb yani bilinmeyen şeyleri. Kimsenin bilemediği, hiç kimsenin bilemediği şeyleri de bilinen herkesin de bildiği. Ortada görünen şeyleri de bilendir. Kulun Rahim. O Rahman'dır. Merhamet sahibidir. Acıma sahibidir. Merhamet edendir. Vallahu ladeyna ilahi illah. Tekrar yine tekrarlandı bak. O Allah ki ondan başka ilah yok. Öyle Allah ki El Melikü yani mülkün sahibidir. El Kuddus. El Kuddus. Yani bütün eksikliklerden münezzeh. Onlardan beri çok takdiz, kutsal manasına. Kuddüs. Esselam. Selam. Yani kullarının e, kendisinin zulmünden selamette olduğu kimse. Kullarına asla zulmetmez. El-Mu'min. Evet. Yine kullarının tefsirlerde açıklandığına göre e, zulmünden emin olduğu kimse. Kendisi güvene alan, emniyet içerisine alan demek. Mü'min. Mu'min. El müheymun. Koruyan, kollayan, gözeten. El azizu. Çok güçlü böyle. El cebbaru. Yaptığını, yaptıracağını daha doğrusu zorla yaptıran. Vel mutakebbir. Ve hiçbir şey onun dengi olmaksızın her şeyden çok yüce ve üstün. En üstü olan. Subhanallahamma yuşrikun. Ve o Allah ki onların şirk koşmuş oldukları şeylerin hepsinden münezzehtir, uzaktir. Hu Allahul Halik O yaratandır. O Allah yaratan. El bari, bari kelimesi de yine yaratan, yoktan var eden manat. El musavvir şekil veren, suhur üret veren. İnsana, hayvanlara, dünyaya her şeye şekil veren. Lehu l-esma'u En güzel isimler onların. Onun için Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimede geldiği üzere له الاسماء والحسنى fadu biha engizel isimler Allah'ındır Ona onlarla dua edin diyor Tevessülün birinci kısmı Allah'ın isimleriyle sıfatlarıyla Allah'a yalvarmaktır yani sen Allah'tan zenginlik bereket bolluğu istediğin zaman Allah azze ve celle'nin gani ismini anacaksın Allah'tan mağfiret istediğin zaman el gafur ismini anacaksın rahim ismini anacaksın İlim bilgi istediğin zaman Allah'ın el-alim ismini anacaksın ve onunla isteyeceksin. İl-i ahir. Alimlerimizin söylediği üzere. Evet. Yusebbihu lehu ma fis semavatu vel ard. Göklerdeki bir yerdeki şeyler yine tesbihle bitirdi. Tesbihle başladı, tesbihle bitirdi. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a tesbih eder. Ve azizun hakim. O çok güçlüdür, hikmet sahibidir. Evet. Bu süre kardeşlerim, onu da söyleyelim ve bitirelim inşallah. E, Mühendifin haber verdiğine göre e, bir takım böyle elde edilecek şeyleri içeriyor. Onlardan birincisi hani baştan baştan beri söyledik Nadir nadiroğunları ve onların başından geçen şeyler onların rızdın ve rusvay olması müminlerin ve muhacillerin ve ensarın senası vesaire bunlardan bahsediyor dedik. Birincisi diyor Allah azze ve celle Azizdir, hikmet sahibidir. Ee, bu özelliğiyle Allahu u Teala'ya sena, yüceltme vardır bu surede. İki, Yahudilerden Nadir oğullarının tard edilmesi, yani kovulup sürülmesi onlardan bahsediyor. Ve Allahu u Teala'nın onlara karşı gazap edip kızmasından, yakalamasından bahsediyor. Üçüncüsü, ağaçların ve benzeri şeylerin kesilmesinin caiz olması bir maslahat bir fayda Müslümanların dehine olacak kritik bir durum olduğu zaman bunun cevazından bahsediyor caiz olmasından. Dördüncüsü e, fey mallarının yani savaşmaksızın e, böyle kafirlerin direkt teslim olup şehri malları teslim ettiği elde edilen bu mallar ganimet malları gibi elde edilen bu malların fey olduğunu ve onların nereye harcanacağından bahsediyor. Beşincisi muhacirlerin ve ensarlı, ensarlı kimselerin ne kadar değerli, ne kadar yüce olduğundan bahsediliyor. Onlara övgü yapılıyor. Altıncısı münafıkların tarzlarının, davranış metotlarının e, açılması, onların ayıplarının ortaya konmasından bahsediyor. Yedincisi müminlerin takvaya Allah'tan korkmaya iltizam göstermeleri, ona yapışmaları ve yarın için yani ahiret günü için mutlaka hazırlık yapmaları gerektiğinden bahsediyor. Ve sekizincisi ve sonuncusu kardeşlerim allah Teala isimlerini, sıfatlarını beyan ederek kendisi üzere senada yüceltmede bulunuyor. Allah Azze ve Celle, hakkıyla kadrini bilmeyi nasip etsin. Amin. Birkaç yerde ve ma kaderullah hakkı diyor. Allah'ın kadrini hakkıyla bilemediler. Bunlar bir, tefsirlerde geldiği üzere müşrikler, ikincisi de Yahudiler. Biz bunlardan beri olalım. Biz Allah'ın hakkını hakkıyla bilenlerden olalım. Allah azze ve celle bu hususta bizlere yardım etsin, basiret versin, fıkıh versin, anlayış versin. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, nesillerimizi, eşlerimizi bağışlasın. Bizleri İslam'a hidayet etsin. Sıkıntı çeken kardeşlerimizi, mümün kardeşlerimize onlara yardımını indirsin. Ve düşmanları zalim kimseleri Müslümanların karşısında zulmeden kimseleri, onlara acımaksızın her türlü zulmü rava gören kimselere de kahrıyla kahretsin. Hadi vallahu sallallahu